Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Dünya Meteoroloji Örgütü WMO'nun verilerine göre atmosferdeki küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının oranı geçen yıl rekor seviyeye yükseldi. Örgüt, atmosferdeki karbondioksit oranının geçen yıl son 10 yıldaki ortalamadan daha hızlı yükseldiğini ve metan gazının da rekor kırdığını açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yıllık bültenleri atmosferdeki sera gazı ölçümlerine bakılarak hazırlanıyor. Yeryüzündeki gaz oranlarına bakılmıyor. Karbondioksit, örgütün izlediği başlıca sera gazlarından ancak insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksitin sadece yarısı atmosfere yukarıya çıkıyor. Geri kalan kısmı bitkiler, ağaçlar ve toprak ve hatta okyanuslar tarafından emiliyor. Sanayi devriminin başladığı 1750'den bu yana atmosferdeki karbondioksit oranları %141 arttı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre atmosferdeki karbondioksit oranı geçen yıl 2.2 birim artarak 1 milyonda 393.1 birime çıktı ki bunun 350'de biliyorsunuz sabitlenmesi gerekiyor. Atmosferdeki metan seviyesi de geçen yıl milyarda 1.819 birimle rekor kırdı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporunda metan seviyesindeki artışın besicilik Yani hayvancılık ve denizin doldurulması gibi insan faaliyetleri ya da bataklıklar gibi doğal metan kaynaklarıyla sadece açıklanamayacağını kuzey kutup bölgesindeki erimeden kaynaklanan metan gazının uzun süredir kaygı yarattığını geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmada Salımlardaki artış hızının yavaşladığı gösterilmişti. Karbondioksit için geçerli bu. Tabii ki bu hızdaki yavaşlamaya rağmen söz konusu gazların oranı yine de sürekli artıyor ve iklim üzerinde binlerce yıl sürebilecek etkileri olacak bunların. Uzmanlar yeni verilerin küresel ısınmanın sıcaklık artışındaki son 14 yıllık artışının daha büyük bir güçle devam edeceğini öngörüyor. Dolayısıyla durum son derece kritik harekete geçilmesi gerekiyor. İşte harekete geçenlerden birisi. Greenpeace gemisi Arctic Sunrise ve 30 kişilik ekibinin serbest bırakılması için Hollanda hükümetinin açtığı davanın geçici önlemler kararı 6 Kasım günü Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Rusya gelmedi. Rusya'dan yetkililerin gelmemesi üzerine Hollanda'nın savunmasının ardından duruşma sona erdi. Hollanda mahkemeden gelecek olan yazılı sorulara cevap verecek. itlos geçici önlemler üzerinde karar vermek için 22 Kasım tarihini belirledi. Rusya'nın genellikle... Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin ne geçmişte saygılı bir tutum izlediği fakat nedense bu sefer farklı davrandığını ifade ediyor. Tabii ki resmi olarak bu buruşmada bulunmak zorunda değiller ancak alınan kararlara uymakla yükümlüler uluslararası anlaşma çerçevesinde. Greenpeace, uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin sorunun çözülmesi için herkes açısından Doğru yer olduğuna inanıyor. Duruşmanın sona ermesinin ardından Hollanda'nın duruşmada güçlü bir savunma yaptığını belirten Greenpeace Uluslararası Baş Hukuk Müşaviri Jasper Toilings, Hollanda hukukun üstünlüğü ve barışçıl protesto için güçlü bir duruşta bulundu. Greenpeace, Hollanda bandıralı gemisi Arctic Sunrise ve 30 kişilik ekibini geri almak için gerekli hukuki adımları atan Hollanda hükümetini takdirle karşılıyor. Greenpeace olarak bu davada verecek karar da Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin, Arctic Sunrise ekibinin temel haklarını göz önünde bulunduracağına ve mevcut şartlarda tutuklu kalmalarının bu haklar üzerinden etkisini dikkate alacağına inanıyoruz diye konuştu. Evet Hollanda yetkilileri 4 Ekim'de Rusya'ya karşı uluslararası sularda Hollanda bandıralı Arctic Sunrise gemisine hukuk dışı el koyması üzerine Uluslararası Deniz Mahkemesi'nde tahkim davası açmıştı. Daha sonra da Hollanda hükümeti 21 Ekim'de gerekli hukuksal süreçte karar verilene kadar İTLOS'u yani mahkemeyi geçici önlemler almaya çağırmıştı. Davanın geçici önlem kararında tahkim sona erene kadarki süreçte Hollanda ve Rusya'nın haklarını müdafaa etmesi için gerekli önlemler alınmasına karar verilebilir. Eğer mahkeme Hollanda'nın lehine ve talibine uygun karar verirse 28 Greenpeace uluslararası eylemcisi ve 2 serbest gazeteci Rusya Soruşturma Komitesi mahkeme tarihi verene kadar serbest bırakılması söz konusu. Antalya, Isparta, Burdur, Denizlik Kaş platformu Antalya'da Manavgat'a bağlı Ahmetler kanyonunda kurulmak istenen hesi yaptırmamak için nöbet tutan köylülerin askerler tarafından alandan uzaklaştırıldığını bildirdi. Platformdan Hediye gündüzün بيانet orga verdiği bilgilere göre haberi inceleyelim. İnşaat alanının yakınında bekleyen 200 köylüye alanın arasına 30 kadar jandarma konuşlanmış. Köylüler dün HES inşaatını protesto etmek üzere inşaat alanına gitmiş ancak yolda jandarma tarafından durdurulmuş. Burada jandarmanın askeri araçlarla inşaattaki işçilere yiyecek taşıdığını görünce bu kez köylüler yolu kesmiş. Platformun bildiği bilgiye göre askerlerin komutanı yolda bekleyen kadınları tutuklamakla tehdit etmiş. Yaşanan itiş kakışın sonunda köylülerin eyleme devam etmeleri üzerine işçiler çalışma alanından Zorla çıkarılmış ardından çadır kuran köylüler ise sabaha kadar nöbet tutmuş. Fakat sabah saatlerinde jandarma askeri araçlarla yolu kapatarak bu sefer nöbetteki köylülere yiyecek gelmesini engellemiş. HES için çalışan işler de inşaat alanına askeri araçlarla getirilmiş. Protestocu köylüler ise jandarma tarafından çember alınmış. Tam bir köşe kapmaca oynanıyor anlaşılan ama tabii ki jandarmanın burada bir özel şirket lehine çalışıyor olması... Pek anlaşılabilir bir durum. Ümit ediyorum jandarma yetkilileri bu konudaki gerekli soruşturmayı başlatırlar. 8 Ekim'de Ahmetler Kanyonu'na kurulmak istenen HES'i protesto eden köylülerle R. Özel Güvenliği şirketin silah ve biber gazı kullanarak daha önce saldırmıştı. Saldırı sonucunda bir kadın ve üç köylü yaralanmıştı. Bu tip çatışmalardan uzak gezegenle doğayla gerçek anlamıyla barış kurabildiğimiz bir gelecek dileğiyle esen kalın.